Allahü Teala, fi kitabi al Aziz, kulhu al-Ladhi zraikum fi al-ardu ve inihetu kharou, ve yekulun mataha da l-uadu in kuntum salikid. Kul inna ma al-ilmu inda Okumuş Denizlerden bir katre güneşten bir hüzme, kainattan bir zarar olarak size bundan evvelki haftalarda ilmimizin yettiği kadar, sizin nasibiniz kadar sizlere anlattık. Yine aynı ayet üzerinde duracağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti cem Kur'an'ı tefsire kâhidir. Kur'an mucizedir çünkü. Onun için yine ayet üzerinde, aynı ayet üzerinde duracağız. Nasibimiz neyse onu söyleyeceğiz ve nasibimiz kadar da öğreneceğiz ve onunla amil olacağız. Yapacağız yani işitliklerimizi. İşitli yapmazsak bir failli temin edemeyiz. Muhakkak insan işitliğini yapmalıdır. Sonra, yani din hususunda yaparken de ihlas ile yapmalıdır. Riyan yapmalıdır, üzeri için yapamalıdır. Yani Allah için yapmalıdır. Okuduğum ayeti kerimeden, قُلْ هَوَا لَّذ۪ي fil فِي الْاَرْضَ وَيْلِيهِ تُخْشَرُونَ Burada iki büyük mühim madde var içerisinde ayeti kerimenin. Bir tanesi ölüm, bir tanesi وَيْلِيهِ تُخْشَرُونَ Allah huzuruna çıkmak ve bu kısa hayatın hesabını Allah'a vermek. Yani... İki şeyi unutmayan, ebediyete giriştiği ve ebedi istikbalini kazandı. Bunun bir tanesi ölümünü unutmamak. İkincisi Allah'ı unutmamak. Bir kimse bunları unutursa, ölümü ve Allah'ı o kimse halak oldu demektir. وَالَّزِيُوا اللّٰهِ كِي زَرَائِكُمْ فِي الْعَرْضِ Sizi kürreye arttan zer edecek, biçecek yani. Getirdi, halk etti, sonra halak edecek, öldürecek. Ruh alemi ulviye, yani alemi berzaha, vücut alemi süfriye. Fakat her ruh ulvi aleme gidemeyecek. Onları bazılarını gökten çevirirler. Ruh kabz oldu mu, yani vücuttan ruh çıktı mı, semaya doğru uruç eder o. Amali saliha erbabı ise nereden geldi, nereye gitti, niçin geldi, niçin gitti, niçin kulluğunu öğrendiyse, bildiyse, nefsini tanıdıyse... O vakit onu huzura alırlar. Semaya uruuc eder. Eğer böyle olmadıysa, eğer hayvan gibi yalnız bir yönet yedi, içti ve vücudun ihtiyacını gördü. Ruhun ihtiyacını görmedi. Kulluğunu, adliyetini unuttu. Allah'ı bilmedi. Vazifesi bu idi. Çünkü Allah diyor Kur'an-ı ''Ve ma haraktu cinne vel illa liyarifûn'' İlla liyabudun. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz cinlere ve insanları illa liyabuduna bana ibadet etmeleri için halkettim. Müfessir-i kiram hazaratı liyarifun. Allah'ı bilmek. Allah'ı bulmak, haklı gönlün sahibi olmak için Allah etti bizleri. Kısa bir müddet içinde bu. İkait ediyor musun? Cenaze namazına gidiyorsunuz tabii değil mi? Bazı gafiller gibi olmuyorsunuz yani... Musallaya cenazeyi koyuyorlar, kenara çekiyor, karşıdan bakıyorlar. Yani ölüm ona var, bana yok diye. Halbuki cenazeye kayma ortamıyorlar. Cenazenin namazını kılmak ve ona, onun affı için Allah'a yalvarmaktır. Cenazenin duadır namaz yani. E kılmazsan ne menfaatı var, niye geldin oraya yani? Karışmıyoruz ama. Hani din İslam noktasından böyle düşünmek lazım geliyor. Şefkatin, merhametin, ölüye karşı bir hürmetin varsa ölen kişiye karşı. Zaten müminler ölmezler, hayvanlar ölür. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen, lisanle bunu ikrar eden, kalb ile bunu tasdik eden ve kalpleri uyanık olan. Onlar ölmezler, onlar olurlar. İşte bu sırrı Kur'an'dır, küllümen aleyha fan'dır, iki kapılı bir handır, konan göçer, karar olmaz. Bir yerden bir yere nakıl meselesidir. Duaya mühtaçtır. Yani namazını kılarsın, senin kıldığın namazda Allah belki o meyyidin suçlarını affeder. Veyahut o meyyidin namazını kıldığından dolayı senin suçlarına Allah affeder. O da var, öylesi de var. Mesela İmam-ı Şafi Hazretleri demiş ki Seyyid-i Hatun'a, seyyid Hatun Ali Muhammed'den bir hatun, evladı Hüseyin'den demiş ki ben öldüğüm vakitte ya Seyyid'e onu çok severmiş, şürmet ediyor yani. Ali Muhammed, malum insanız peygamberin sülalesine ve sadada ve şorafaya gelirken ayağa kalkmak lazımdır. Yedi adım öteden, girirken yedi adım beri kalkacaksın, yedi adım gidinceye kadar hayatta duracaksın. Sadaka kim bu? Çünkü Nur-u Muhammedi'yi cüz Ahmedi'yi taşıyor o. Ama şinsifi zamanına seyyid kimdir, şeref kimdir, alim kimdir, abit kimdir, zahim bilmiyoruz böyle şey. Ancak kim malı var, kimin para, var, <gülüyor> olmasın, namusu olmasın ama parası var ya, Taptığı onun çünkü, ilahı ona tapıyor. Halbuki biz bu konuştuklarımız kıyamet gününe inananlar, Cennet ve cehennemin var olduğuna kabul eden her işinde konuştuğumuzlara benim. Ama sen ister bunu kabul et, hani cennet, cehennem var mı yok mu, kıyamet var mı yok mu, öldükten sonra dirilmek var mı yok mu, ister kabul et, ister kabul et. Bu olacak bu. Senin inkarından değil. Benim ikrarımdan değil. Olacak bu muhakkak. Yaptığının cezasını göreceksin. Madem ölüyoruz, rütbeler mülgar. Görüyorsun ya şeye. Her kişinin yetine ya, hatun kişinin yeteneği diyorlar. Filanca beyefendinin niyeti eden yok. Filanca hamı efendi niyet Her kişi hatun kişi. Rütbeler kalkmıştır çünkü padişah olsa dahi. Er seni mutlu sana. Rütbeden erden bahsetmiyorum, rütbeden erden. Allah eri. Allah. Allah'ı bildin mi? Allah hakikatın mı? Allah korkusuyla kalbin çarptı mı? Allah korkusuyla göz döktün mü? Allah aşkıyla bir kere ağladın mı? Eğer i̇şte bunlar. Ha er kime Allah'ın zikri onu hiçbirinden men etmez. Bütün cihan kafir olsa onu zikirden men etmeye kalksalar men etmez. Bunu da kimse. edemez. Mal, mülk kasa, rütbe, kese, evlat hiçbir şey. O zikrullah da daim ve kaimdir. Lisanında ismullah, gönlünde muhabbetullah, muhabbete rasulü illa. Er işte bu. Kadınlar da er sayılır. Demiş ki Cenab-ı Şafi, Rahimahullah, yani dört mezhep vardır, mühim mezhepler. Çok mezhep var, fakat dört mezhep var mühim olan mezhepler. Maliki, Hanbeli, Şafii, bir de Hanefi. Türklerin ekserisi, mezhebi Hanefi'dendir, Türklerin ekserisi. İnan yani ala bu İmam-ı Şadiş'te bu mezhep bir ı Müştehid ki, Ali Muhammed'tendir, Kureşi'dir yani kendisi ve Kutub'dur. Kütüblerdendir, maneviyatta çok mertebesi yüksek bir zatı muhteremdir. Bir zatı akdestir, Maneviyatta, kütübdür. Ali Muhammed'tendir yani, sülale peygamberi söylesine, yani. Demiş ki ben öldüğüm vakitte Seyyide Hatun benim üstüme namaz kılsın demiş. Efendim kadınlar cenaze namazı kılarlar. Kadınlar cenaze namazı kılarlar. Ama şimdiki zamanına ülema men etmişler, şimdiden bağırıp çağırırlar, üstüme başlarını yırtarlar. Kabire gitmeleri men edilmiş yine. Her yadı figan ederler diye. Bir de kendi başlarından kabla giderse edepsine tarafından merkezlerine tecavüz olunabilir diye müşteri-i keram men yönetmiştir. Kadınların tek başına kabristana gitmelerini. Yoksa cihaz kadınlar kılarlar. Kılmazsa mesul olmaz. Kılarsa mevcur olur. Ve kılmış. İyi dinle. Bunu anlatmak için söyledim. Bunu kılmış şehitler hatun. Sonra İmam-ı manada görmüş. Belediği adamlar de değil tabii. O devirde ki bulunan Allah'a karib olan ödüler. Görmüşler. Ya imam, Allah sana ne muamele etti demişler. İyi dinle. Kulağını benden iyi ver. Benim sözlerim seni hakka götürecektir. Buradan gir buradan çıkması. Allah sana ne muamele etti buyurmuşlar ki Seyyide Hatun benim namazımı kıldığı için Allah beni affetti. Fakat benim üzerime 120 bin kişi namaz kıldı. Benim namazımı kıldıkları için Allah 120 bin kişiyi küsuru affetti demiş. Onun için bazen bir imam cenazeyi yıkar, mukaddes bir adandır o zat-ı mutalab de. Onun elinin sürdüğü yerlere ateş yakmaz. Bir imam vardır, günahterdir, cenazeyi yıkar. Yıkanan cenaze Allah'ın kurbiyetinde bir velidir. Onu mesetediği Allah imamı yakmaz bu sefer. Geçiyoruz. Benim bir ben şey söyleyecektim ama bulduk, söyleyeceğim. Cenaze namazı kılıyoruz değil mi? Cenaze namazının kâhmeti var mı? Kâhmet, kâhmeti, kâhmet ne demek gençlerde ki bilmiyorlar. Yani diyor ki namaz başlıyor, hemen namaza duruyoruz ya, cenaze namazının kavmeti var mı? Ya ezanı? Bazen selam veriyorlar cenaze olduğunun vukuatı için. Ne kadar güzel selamlar selam efendim sallallahu aleyhi ve selleme. Cenaze namazının ezanı ve kameti nerededir? Niçin cenaze namaz kılıyoruz da onun kameti ve ezanı okunmaz? Onu soruyorum. Değil mi? Cenazemizi kılıyoruz. Kahmeti ve ezanı yok. Ne vakit okunuyor bunun ezanı acaba? Doğduğu vakitte yavruyu, babası biliyorsa babası. Babası bilmiyorsa dedesi. Dedesi bilmiyorsa, hangi camide, <gülüyor> hangi imamın arkasından namaz kılıyorsa, hangi imamı seviyorsa, hangi hatibi, hangi vaizi, hangi din adamını onu çağırarak, efendi benim evladıma bir isim koy. Neden? O muhkutsi zatın kucağında çocuk çocuğu alıyor. Onun sağ kulağına ezan okuyor. Dinle. Sol kulağına da Kamet veriyor. Veriliyor. İşte bu ezanla Kamet cenaze namazının kameti ve ezanıdır. İyi dinle. Nasıl ki ezan okundu, kâhmeti ve hemen namaza duruyoruz. Dünya hayatının kısa olduğunu meyite bildiriyoruz. Namazıyla kâhmetin herhalde fark var? İşte hayat bunlar ibaret. Yani ana rahminden çıktık pazara, bir kefin aldık döndük pazara. Bir mezarcı, bir veliullahın elini tutmaya gelmiş, mezar kazıcı yani. Ekseriyi cenaze gömenler, imam efendiler, cenazeyi bol bol gidenler, bol bol cenazede kıyanlar, mezarcıların kalpleri katı olur, ölüyü göre göre, onlar ile Allah arasında bir perde hasıl olur. Kalpleri katılaşır yani. Altı aydır bir cenaze giden, cenazeyi gördüğü vakitte ağlayabilir, ölümü hatırına gelir. Fakat her gün cenaze giden bir kimse hatırlayamaz ölümü. Hatta ölümü bekler. Para kazanıyorsun onda ya. Birisi ölse de para alsam falan diye. Öyle gafindir. Ahmaktır şunu. O mezarcını gördüyse görmüş. Bir veliullah'a gelmiş. İyi dinle. Hikaye diye dinleme. Olmuş bir hadise. Belki senin de başına gelebilir. Demiş efendi tövbeye geldim demiş. Ne iş yapıyorsun demiş. Kabir kazıyorum ben. Meyitlerin kabirini kazarım demiş. Mezarcıyım demiş. Peki şimdiye kadar. Şimdiye kadar. Niçin tövbe etmedin? şimdi geldin şu anda. Hepi yaşın geçmiş. Belin bükülmüş. Saçına, sakalına kır düşmüş. Yani ölüm elçileri gelmiş. Haberin yok mu hala saçının sakalına veya düştü. ölüm elçileri sana geldi. Ölümün habercileri senin hiç farkında bile değilsin. Hala günah, günah işliyorsun. Hala ibadet dağıttan bir iberiz. Haberin yok. Namazdan fena, abdestten, gusurdan, hacdan, salatu selamdan fena hiç. Hiç. Azizim. Bir yolcu. Gelecek olan vasıta ne vakit olacak o geleceğini bilmediğinden dolayı daima eşyasını hazır tutup beklemesi lazımdır. Niye? Hemen vasıta gelecek hemen bilmesi lazım. Bilmiyorum ne vakit geleceğini de. Aynı hayatta böyle olmuş. Malınızı, mülkünüzü, her şeyinizi toplayınız, akşam da vasiyetinizi başınız altına yazınız. Çünkü geleceği olan da bir gün ansın gelecek sana. Ne vakit malum değil. Hemen hazır oluyor. Çünkü yolu olsun, grubettesin. Vuslada gideceksin, E gidebilirsin. Dedi, Efendi ben dedi geç kalmadım dedi. Madem ki can tendedir, geç kalmadım. Evet geç kalmadım öyle dedi, gel bakayım buraya dedi. Efendim benim haberim yok, gençlere söylüyorum, hitap ediyorum. Benim saçımda kaldığım şey yok, bana haber gelmez nasıl gelmedi? Hani deden, hani komşuların, hani ölenler her gün, onlar sana haberci işte. O yolculuğu haber veriyor, duyana, görene, körene, duyana, sağarane. Ben hakikaten, hakikaten içinden bahsettim. Dünya kelamından bir. Efendim dedi, bir haftadan beri bir hal hal arız oldu. Hiç görmezdim. Ben hatta cenaze beklerdim. Gelsin de kabir kazayım, para kazanayım diye. E, bir haftadan beri ben kabir kazıp hazırlıyorum. Bir zat geliyor omuzunda bir heybeyle, bir zembille gelip kabirin içerisine döküyor. Ne döküyor? ya güller gülistanlar döküyor ya güller bülbüller simbüller reyhanlar döküyor yahut akratı yılana döküyor dedi ama ben bunları öldürmeye ya yılanları öldürmeye kader oluyorum ne gülleri görüyorum meyyidi getiriyorlar bazı meyyidi o yılanlar ve akratlar sarılıyor bazıları bülbüller içerisinde bürünüyor dedi bunu görünce ben artık hani mahşer gününün efendim kabir aleminin öteki alemi gözlerimi görmeye başladım onun için tövbeye geldim beni tövbe Allah dedi Allah'a emanet Allah edeyim yani mi onun için gittiğimiz vakitte bizim, bizim işte cesedimizi de kabire koydukları vakitte ya güller ve sümbürler ve reyhanlarla kabir bezenir ya cennet bahsinde bir bahsi olur. Veya cehennem çukurundan bir çukur. Önümüzden evvel götürüp akrabini atarlar yılanına. yılanını. Yılanını akrabini sen buradan götürürsün. Orada yılan için akrep yok. Buradan götürüyorsun ne götürürse Cennetin miftahı da buradan götürülür. Cennetin derecatı da hurilerin, ilmanların vildanların bahası da buradan verilir. E dünya mezratul ahiredir. Hemen eteni beline sok Gayet kenarını beline bağla hemen Rabbül Alemin huzuruna dur, ibadet taate başla. Hemen seni zaman ömür gelip geçicidir. Çocukluk, gençlik, dinçlik derken bir de bakıyorsunuz daha ihtiyarlara varmadan yol kabristanı düşü filan önce ömür oluyor Allah Allah ya bir adamdı akşam gördüm ben onu, gördüm ben yapalım, sabahın bir pehlivanı oladı ki o pehlivanın sırtını kimse tuşa getiremez. O kimi tutarsa padişah paşa, zalim hain kim olursa sırtını tuşa getirir. Ona Mevcül Mert derler. Onu hakaretle yad etme. Azrail gibi adam deme. En sonunda onunla karşılaşacaksın. Azrail aleyhisselam de. Nasıl olursan öyle tecelli eder. Ya e gülerek gelir, sana bir gül koklatır. Bunu sana Cenab-ı Hak cennetinden gönderdi der. Koklarsın bir de bakarsın ki çok acıdır ölüm. Vallahi böyledir. Çünkü Muhbir-i Sadık Muhammed Mustafa böyle haber vermiştir. Yani ruhun cesetten ayrılması 300 kılıç darbesi gibidir bunun acısı gibi. 300 kılıçtan bir adamı vurularsa 300 tane kılıçtan bir mümine neyse acısı odur bu peygamberimiz. Ama müminlere, aşıkı sadıkana kereyağdan kıl çeker gibi verdiriyor. Hangisini istiyorsun? Mutlaka bundan karşılaşacaksın. Bu söz hocanın sözü değil. Bu imamın sözü değil. Müftü'nün, Diyanet sözü değil bu. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'nın sözüdür. Karşılaşacaktın. Hangisini istiyorsun? 300 kılıç darbesini yemek istiyorsun. E böyle Kur'an'da misali var mı? Tabii var. Yusuf'un cemalini gören Mısır hatunları ellerini kesilir acısını duymadılar. İşte arifler, sadıklar, salihler, aşıklar, Allah'a diyenler mahrum olmayacaklar. O anda ya cemali Muhammed Mustafa ya cennetin derece veya o cennetten bir lütfü ilahiyle ilahiyle getirir sana bir elma ya bir gül getirir bunu Allah sana gönderdi. Senin makamına göre yani. Sen onu koklarken onun kokusunu getirmeyi, kılıcının acısını duymasın. Bir de bakarız, ilce de seni tercihin üzerinde. Bu böyle olacak. Şişeler boş. Hiç. Şişelerin dibi sana fayda vermeyecektir. Belki cezasını göreceksin. Allah'ın sevmediği sıfatlara bürünme. Öyle iskiydi, fışkıydı. Zinadı falan bunlardan uğraşma. Aklını başına al. Allah yolundan yürü. Helalinden kazan, helalını sarf et. Allah'ın evrine dışarı çıkma. Hazreti Muhammed'in çizdiği yoldan yürü. Allah'ın rızasına, rıdvanına, cennetine yürü. Nihayet ölü. Bu kadar kafi. Ya Rabbi bu sıcak kütlesinin beytine biz davet ettim. Geldik. Sen çağırmasan biz buraya gelemezdik. Burada biraz terledik ama Ya Rabbi gönlü kıyamette insanların kafatası üzerine güneş indirildiği vakıtta yani kafatası içinde beyinler kaynadığı vakıtta bizi Resulullah'ın sancı altına böyle cemet. et. Arşın gölgesinde gölgelendir. Vallahi yedi ilahi aleyhisselam ve ihtime inşa ilahe sıratın içleri.